Şöly Genç Bayan Aleksandr Sergeyevich Pushkin Seslendiren Akın Altan Ücra illerimizden birinde İvan Petrovich Berestova adında bir derebeyinin çiftliği bulunmaktaydı. Kendisi gençliğinde muhafız birliklerinde çalışmış, 1797 yılı başlarında işten el çekerek köyüne gelmiş, o gün bugündür de oradan ayrılmamıştı. Soylu, fakat yoksul bir ailenin kızı olan karısı, o çiftliğin uzak topraklarında avlanmaktayken doğum sırasında ölmüştü. Çiftlik işleri çok geçmeden acısını unutturdu Berestova. Planını kendisinin hazırladığı bir ev yaptırdı. Bir çuha dokuma fabrikası kurdu. Gelirini üç katına çıkardı ve bölgenin en akıllı adamı saymaya başladı kendini. Ailecek ve köpekleriyle birlikte Berestova konukluğa gelen komşuların da bu konuda ona karşı çıktıkları yoktu zaten. İş günleri pamuklu kadifeden bir ceketle dolaşır, tatil ve bayramlardaysa kendi yapımı çuhadan uzun bir ceket giyerdi. Giderlerini deftere kendisi işler, resmi gazete dışında hiçbir şey okumazdı. Onu biraz gururlu bulurlardı. Ama genellikle herkesçe sevilirdi. Arasının iyi olmadığı tek kişi, en yakın komşusu Grigori Ivanoviç Muromskiydi. idi. Mromsky, gerçek bir Rus beyiydi. Servetinin çoğunu Moskova'da batırmış, bu arada dul kalmış, gelip elindeki son köye postlu sermişti. Başka türlü de olsa hopbalığını burada da elden bırakmıyordu. Hemen hemen elinde avucunda kalan bütün parasını bir İngiliz bahçesi yaptırma uğrunda tüketti. At bakıcılarını İngiliz jokeyler gibi giydiriyordu. Kızının bir İngiliz mürebbiyesi vardı. Tarlalarını İngiliz yöntemiyle sürüp ekiyordu fakat... Yabancı yöntemle Rus buğdayı yetişmez. Giderlerini büyük ölçüde azaltmasına rağmen Grigori İvanoviç'in geliri bir türlü artmıyor, o da köyde bile yeni yeni borçlara girmenin yolunu buluyordu. Aptal bir adam sayılmazdı bununla birlikte. Çünkü ilk derebeyleri içinde çiftliğini vasiler kuruluna rehine koymayı ilk olarak akıl eden oydu. O zamanlar için çok karışık, cesaret isteyen bir işti bu. Grigori İvanoviç'i ayıplayanlar içinde en sert davrananı Berestov'du. Her türlü yenilikten nefret etmek başlıca özelliğiydi onun. Komşusunun Anglomanisi'nden söz ederken mutlaka çileden çıkar, onu eleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Diyelim ki bir konuğuna arazisini gezdiriyor iyi bir çiftlik yöneticisi olduğu konusundaki övgüler karşısında kurnaz kurnaz gülerek, doğrusu efendim derdi, komşum Grigori Ivanoviçlerinkine pek benzemez benim işler. Biz kim, İngiliz yöntemiyle sermayeyi kediye yüklemek kim? Rus yöntemi kullanarak geçinip gidiyoruz işte. Bu ve buna benzer şakaları bire bin katarak ve açıklamalarda bulunarak, Grigori Ivanoviç'e ulaştırmak için komşular ellerinden geleni artlarına komazlardı. Angloman'ın bu eleştiriler karşısındaki tavrı ise bizim gazete yazarlarımızınkinden farklı değildi pek. Bunları duydukça cinleri tepesine çıkar, Zoli'yi ayı ve görgüsüz adam diye adlandırırdı. Berestov'un oğlu, köye, babasının yanına geldiğinde, iki komşu derebeyi arasındaki ilişkiler böyleydi işte, üniversitede öğrenim görmüş olan delikanlı orduya gitmek istiyor fakat babası razı olmuyordu buna. Genç adamsa sivil bir devlet görevinde çalışacak yetenek görmüyordu kendinde. İkisi de birbirlerinin düşüncelerini değiştiremediklerinden genç Aleksey ne olur ne olmaz diye bıyık bırakmakla birlikte bir süre için çiftlikte oturmaya karar verdi. Aleksey yakışıklığı yiğit bir delikanlıydı gerçekten de. Biçimli endamı, hiçbir zaman subay üniformasına bürünmemesi, at üstünde salınacak yerde gençliğini kayıt kuyu tevrakıyla uğraşarak geçirmesi acınacak bir şey olurdu doğrusu. Avlanırken yola yize bakmadan en önde dört nala at koşturduğunu gören komşular, bu delikanlının hiçbir zaman işe yarar bir büro şefi olamayacağında ağız birliği etmişlerdi. Genç kızlar ona bakmaktan edemezler, arada bir de hayran hayran seyre dalarlardı. Fakat Aleksey'in pek aldırdığı yoktu onlara. Kızlar da bu duygusuzluğun bir gönül yarasıyla ilgili olduğu sonucuna varmışlardı. Gerçekten de delikanlının bir mektubundan kopya edilen şu adres elden ele dolaşmaktaydı. Moskova'da Alekseyevski Manastırı karşısında Bakırcı Savelyev'in evinde Akulina Petrovna Kuroçkina'ya. Bu mektubumun ANR'ye verilmesini derin saygılarımla rica ederim.'' Köylerde yaşamamış olan okuyucularım, bu taşralı genç kızların ne tatlı yaratıklar olduklarını bilemezler. Açık havada, bahçelerindeki elma ağaçlarının gölgesinde yetişen bu kızlar, dünya ve hayat hakkındaki bilgilerini kitaplardan edinirler. Yalnızlık, özgürlük ve okuma, bizim kentli dilberlerimize yabancı olan duyguları ve tutkuları erkenden geliştirir onlarda. Taşralı bir genç kız için bir araba çıngırağının sesi serüven demektir. Yakın bir kente yapılan gezi, hayatın bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bir konuğun ziyareti çok uzun, kimi zaman bütün bir hayat boyunca süren anılar bırakır. Onların bazı tuhaflıklarıyla eğlenmekte, hiç kuşkusuz özgürdür herkes. Ama olaylara üstün körü bakan bir gözlemcinin alayları, bu genç kızlara özgü başlıca erdemler olan karakter üstünlüğünü ve Jean Paul'ün kanısınca, Onsuz insan büyüklüğünden söz edilemeyecek olan kişisel özgünlüğü ortadan kaldıramaz. Başkent kadınları onlardan çok daha iyi eğitim görmüş olabilirler. Fakat sosyete hayatı kısa zamanda kişiliklerini törpüler ve ruhları tıpkı başlarındaki serpuşlar gibi basma kalıplaştırır. Yargılama ya da ayıplama amacıyla söylemiyorum bu sözleri. Fakat çok eski bilgelerden birinin dediği gibi. Nota nostra manet. Alexey'in genç kızlarımın çevresinde yaratacağı etkinin derecesi kolaylıkla göz önüne getirilebilir. Mahzun, düş kırıklığına uğramış bir gençle ilk kez karşılaşıyorlar. İlk kez bir insan kaybolmuş mutluluklardan, zehirlenmiş bir gençlikten söz ediyordu onlara. Üstelik üzerinde bir kuru kafa resmi bulunan kara bir yüzük taşıyordu parmağında delikanlı. O ilde son derece yeni şeylerdi bunlar. Kızlar Alexey için deli divane oluyorlardı. Fakat onunla gerçekten bizim için Angloman'ın genellikle Besti diye çağırdığı kızı Liza ilgileniyordu. Babaları birbirlerine gidip gelmiyorlardı. Kız Alexei'yi görmemişti henüz. Oysa bütün komşu kızların tek konusu Alexeydi. Liza 17 yaşındaydı. Esmer ve çok sevimli yüzüne canlılık veren kara gözleri vardı. Tek çocuk olduğu için bir dediği iki edilmeden büyütülmüştü. Oynaklığı ve bitmek tükenmez bilmez şeytanlıklarıyla babasını kendisine hayran ediyor, fakat mürebbiyesi Miss Jackson'ı ümitsizliğe düşürüyordu. Miss Jackson, kurallara sıkı sıkıya bağlı, yüzüne pudra süren, kaşlarına rastlık çeken, Pamela'yı yılda iki kez yeni baştan okuyan, bütün bunlara karşılık yılda bin ruble alıp şu barbar Rusya'da can sıkıntısından patlayan kırklık bir kızdı. Liza'nın Nastya adında bir oda hizmetçisi vardı. Küçük hanımdan biraz daha yaşlı olmasına rağmen uçarılıkta ondan aşağı kalmazlardı. Liza onu çok sever, bütün sırlarını ona açar, şeytanlıklarını onunla birlikte tasarlardı. Kısaca söylersek, Fransız trajedisindeki herhangi bir gözde kadar önemli bir kişiydi, Pirulü Çino köyünde o. Bir gün Nastya küçük hanımını giydirirken, ''İzin verirseniz konukluğa gideceğim bugün.'' dedi. ''Olur ama nereye?'' ''Tugilova'ya.'' Berestovlara, Aşçının karısının isim günüymüş. Kadın dün gelip bizi yemeğe çağırdı. Liza, bak hele dedi. Efendiler kavgalı, hizmetçiler birbirlerini yemeğe çağırıyorlar. Nastya, efendilerden bize ne diye karşılık verdi. Zaten ben sizinin babanızın değil. Hem de Berestov'un oğluyla kavga etmediniz ki. Eğer ihtiyarların pek hoşuna gidiyorsa bırakın dövüşsünler. Alexey Berestov'u görmeye çalışsan, Nastya. Sonra güzelce anlatırsın bana. Yakışıklı mı, huyu nasıl? Nastya bunu yapacağına söz verdi. Liza bütün gün sabırsızlık içinde dönüşünü bekledi onun. Akşamleyin Nastya geldi. Odaya girerken, ''Eh, Lizaveta Grigoryevna'' dedi. ''Gördüm genç Berestov'u. Hem de iyice seyrettim. Bütün gün birlikteydik. Nasıl oldu bu? Anlat, bir bir anlat.'' Emredersiniz hanımcığım. Ben Anisya Yegorovna, Nenila Dunka hep birlikte gittik oraya. Peki peki anladım. Sonra ne oldu? Azıcık sabredin de sırasıyla anlatayım hanımcığım. Efendime söyleyeyim, tam da yemek zamanıymış. O da tıka basa insan doluydu. Kolbinskiler, Zaharyevskiler, Kahya Kadın'la Kızları, Hulupinskiler hep oradaydı. Peki peki anladım. Ya Berestov? Berestov orada değil miydi? Durun da anlatayım hanımcığım. Efendime söyleyeyim. Hep birlikte masaya oturduk. Kahya kadın baş köşeye kuruldu. Ben de onun yanına. Kahya kadının kızları surat asmasınlar mı? <gülüyor> Sanki pek umurumdaydı da. Ah Nastia, bu bitmez tükenmez bilmez ayrıntılarla o kadar can sıkıcısın ki. E, fakat siz de o kadar sabırsızsınız ki. İşte efendime söyleyeyim sofradan kalktık. Fakat sofra başında tam üç saat oturmuştuk. Yemekte öylesine güzeldi ki, mavi, kırmızı çizgili keşkülü fukaralar. Uzatmayayım, sofradan kalkıp bahçeye elim sende oynamaya çıktık. İşte genç bey o zaman göründü. Söyledikleri kadar yakışıklı mı gerçekten? Hem de nasıl? Çok güzel bir delikanlı doğrusu. Boylu, boslu, al yanaklı. Sahi mi? Bense solgun benizli sanıyordum onu. Peki sonra nasıl bir adam? Hüzünlü, düşünceli bir görünüşü var değil mi? Siz ne diyorsunuz? Ömrümde böyle azgın delikanlı görmedim ben. Bizimle elim sende oynamaya kalktı. Sizinle elim sende oynamak mı? Olamaz. Niye olmasınmış? Hem neler neler yaptı daha başka. Yakaladığını öptü. Müsaadenle Nasli'ye. Uyduruyorsun. Müsaadenizle. Uydurmuyorum hanımcığım. Elinden zor kurtuldum ben. Söylediğim gibi... Bütün gün bizimleydi. Fakat nasıl olur aşık olduğunu, kimseye yüz vermediğini söylüyorlar. Onu bilmem hanımcığım ama bana pek yüz verdi doğrusu. Tanya'ya da öyle. Kahya kadının kızına da bakıp durdu. Söylemesi ayıp, hiç kimseyi gücendirmedi. Böyle bir çapkın işte. Şaşılacak şey. Evde ne diyorlar onun için peki? Çok seviyorlar kendisini. Beyin altın gibi kalbi vardır. Çok neşeli bir delikanlıdır diyorlar. Tek kötü yanı kızların peşinden gezmeyi pek sevmesiymiş. Fakat bana sorarsanız dert değil. Bu da zamanla geçer. Liza içini çekerek, ''Ah, onu görmeyi nasıl isterdim?'' dedi. ''Bundan kolay ne var? Tugulova uzak yer değil ki. Topu topu üç versin. O yana doğru ister yürüyerek, ister atla bir gezintiye çıkın, hemen görürsünüz onu.'' Çünkü her sabah erkenden tüfeğini alıp ava çıkıyor. Olmaz, iyi değil bu. Peşinde dolaştığımı sanır sonra. Zaten babalarımızla kavgalı olduğu için tanışmamız büsbütün olanaksız. Nastya, dur bakalım. Aklıma ne geldi biliyor musun? Köylü kızıkılığına girerim ben de. Niye olmasın? Kalın bir mintan, üstüne de sarafan giyip korkmadan Tugulova'nın yolunu tutun. Berestov'un gözünden kaçmayacağına garanti veririm. Zaten buralılar gibi konuşmasını da çok güzel becerebiliyorum. Ah Nastya, sevgili Nastya, ne güzel bir buluş bu. Liza, bu eğlenceli tasarısını mutlak gerçekleştirmek niyetiyle yatıp uyudu. Ertesi günde planını uygulamaya girişti. Pazardan kalın keten, mavi renkli kaba pamuklu bez, bakır düğmeler aldırttı. Nastya'nın yardımıyla kendisine bir mintanla bir sarafan biçti. Bütün hizmetçi kızları dikiş işiyle görevlendirdi. Akşamleyin her şey hazırdı. Liza ayna önünde yeni giysilerini ölçünürken hiçbir zaman bu kadar sevimli olmadığını itiraf etti kendi kendine. Yürürken yerlere kadar eğilip selamlar vererek, çamurdan yapılmış oyuncak kediler gibi başını sallayarak, köylü ağzıyla konuşarak ve gülerken yenleriyle yüzünü kapayarak rolünü tekrarlayıp Nastya'nın tam bir takdirini kazandı. İşini güçleştiren tek şey yalın ayak yürüme zorunluluğuydu. Bunu bahçede denedi. Fakat çimenler nazik ayaklarına battı. Kumlara ve çakıllara ise dayanamayacağını anladı. Nastya burada da imdada yetişti. Liza'nın ayaklarının ölçüsünü alıp, tarlaya, çoban trofime koşarak bu ölçüde bir çift örme sandal ısmarladı. Ertesi gün Liza uyandığında şafak sökmemişti daha. Bütün ev henüz uykudaydı. Nastya avlu kapısı dışında çobanı beklemekteydi. Küçük boru çaldı ve köyün sürüsü beyin evinin avlusunun önünden geçerken küçük alacalı sandalları verip mükafat olarak elli kapı kaldı ondan. Liza sessizce köylü giysilerine büründü. Nastia'ya fısıltıyla Miss Jackson'a değgin bazı yönergeler verdikten sonra arka kapı önündeki taş merdivenden geçerek Bostanyoluyla yoluyla tarlalara doğru koştu. Şafak sökmeye başlamıştı. Bulutların altın renkli dizisi saray demelerinin çarı bekleyişleri gibi güneşi bekliyor gibiydiler. Duru gökyüzü, sabah serinliği, çiğ taneleri, hafif sabah rüzgarı ve kuş cıvıltıları çocuksu bir sevinçle dolduruyordu Liza'nın yüreğini. Genç kız bir tanıdıkla karşılaşmak korkusuyla koşmuyor da uçuyordu sanki. Babasının yurtluğunun sınırında bulunan koruluğa yaklaşınca yavaşladı. Aleksey'i burada beklemek zorundaydı. Nedenini kendisi de bilmeden yüreği hızla çarpıyordu. Gençlik yaramazlıklarımıza eşlik eden bu korku onların başlıca güzelliğidir zaten. Liza, koruluğun karanlığına daldı. Genç kızı boğuk, dalga dalga bir uğultu karşıladı. Koruluğun sesiydi bu. Sevinci dağıldı. Yavaş yavaş tatlı düşlere kaptırdı kendini. Düşüncelere daldı. Fakat bir ilkbahar günü sabahın altısında korulukta tek başına dolaşan 17 yaşında bir genç kızın aklından geçenleri tam tamına kim bilebilir? Liza iki yanı yüksek ağaçlarla kaplı yolda işte böylece düşüne düşüne giderken ansızın çok güzel bir av köpeği havlayarak ona doğru koştu. Genç kız korkuyla bir çığlık attı. Aynı anda ''Tubus bugarisi'' diye bir sesleniş duyuldu ve genç bir avcı çalıları aralayarak ortaya çıktı. Liza'ya ''Korkma güzelim'' dedi. Köpeği mısırmaz. Liza kendini toparlayarak durumdan yararlanmasını bildi. Yarı ürkmüş, yarı utanmış bir tavır takınarak ''Yok bey'' dedi. ''Baksana ne fena köpek, korkuyorum bir daha üstüme atılmasın.'' O bunları söylerken Aleksey okuyucularımız avcıyı tanımışlardır artık, genç köylü kızını tepeden tırnağa süzüyordu. Kıza ''Eğer korkuyorsan gideceğin yere kadar ben götüreyim seni'' dedi. ''İzin verir misin geleyim seninle.'' Liza ''Sana engel olan mı var?'' diye yanıtladı. Allah'ın yolu. isteyen istediği gibi gezer. Nereden geliyorsun? Pirulü odan. Demirci Vasilinin kızıyım ben. Mantar toplamaya gidiyorum. Liza, sicimle bağlı küçük bir sepet taşıyordu kolunda. Ya sen bey? Tugulova'dan geliyorsun değil mi? Aleksey, iyi bildin, diye yanıtladı. Küçük beyin uşağıyım ben. Aleksey kızla kendi arasında bir eşitlik sağlamak istiyordu böylece. Fakat Liza delikanlıyı yukarıdan aşağı süzerek güldü. ''Yalan söylüyorsun.'' dedi. ''Beni aptal mı sandın? Sen küçük beyin kendisisin. Peki sen nereden biliyorsun bunu?'' ''Bilmeyecek ne var bunda?'' ''Vay canına. Söyle de biz de anlayalım hele. Bey'le uşağı birbirinden ayıramayacak mıyız artık? Giyimin, kuşamın başka türlü bir kere. Sonra bir tuhaf konuşuyorsun. Köpeği çağırman bile bizimkine benzemiyor.'' Alexey gittikçe daha çok hoşlanıyordu kızdan. Güzel köylü kızlarına karşı teklifsiz davranmaya alışık olduğu için kucaklamak istedi onu. Fakat Liza öteye sıçradı ve öyle sert, öyle soğuk bir tavır takındı ki Alexey'i hem güldürdü hem de ileri gitmesine engel oldu bu. Genç kız çok ciddi bir tavırla "Eğer ileride dost olmamızı istiyorsanız kendinizi unutmayın lütfen." dedi. Alexey bir kahkaha atarak "Sana kimi öğretti bu bilgelikleri?" diye sordu. Yoksa küçük hanımın oda hizmetçisi şu benim ahbap Nastenka mı? Bak hele, bilim hele. Ne yollara yayılırmış meğer? Liza rolünü açtığını anlayarak hemen kendini toparladı. Sen ne sanıyorsun? dedi. Sanki ben bey evinde bulunmuyor muyum hiç? Merak etme. Her şeyi de bilirim, her şeyden de anlarım. Fakat, diye sürdürdü sözlerini, seninle çene çalmakla mantarlar sepete girmez. Bey, ''Sen kendi yoluna git, ben de kendi yoluma gideyim. Sağlıcakla kal. Haydi.'' Liza ayrılıp gitmek isterken, Aleksey kızı elinden tutup durdurdu. Liza parmaklarını Aleksey'in elinden kurtarmaya çalışarak, ''Adım Akulina.'' dedi. ''Fakat bırakın beni bey, eve dönme zamanım geldi.'' ''Eh dostum Akulina, baban Demirci Vasilya'ya mutlak konuk geleceğim.'' Liza telaşla karşı çıktı. ''Sen ne diyorsun? Allah aşkına böyle bir şey yapayım deme.'' Eğer küçük beyle baş başa korulukta çene çaldığımı evden öğrenecek olurlarsa yandığım gündür. Babam demirci vasili kemiklerimi kırar. Fakat ne pahasına olursa olsun seninle yeniden görüşmek istiyorum ben. Nasıl olsa yine mantar toplamaya geleceğim buraya. Fakat ne zaman? Hemen yarın. Sevgili Akulina, seni öpmek geliyor içimden ama cesaretim yok buna. Öyleyse yarın tam bu saatte burada buluşuyoruz tamam mı? Tamam tamam. ''Beni aldatmayacaksın değil mi?'' ''Yok aldatmayacağım.'' ''Yemin et.'' ''Kutsal cuma üstüne yemin ederim ki geleceğim yarım.'' Gençler birbirlerinden ayrıldılar. Lize ormandan çıktı, tarlayı geçti, bahçeye süzüldü ve hızla Nastya'nın kendisini beklemekte olduğu çiftlik binasına doğru koştu. Sabırsız gözdesinin sorularını dalgın bir tavırla yanıtlayarak giysilerini değiştirdi ve oturma odasına girdi. Sofra kurulmuş, kahvaltı hazırlanmıştı. Pudrasını çoktan sürmüş, belini bir şarap kadehi gibi sıktıkça sıkmış olan Miss Jackson, yağ sürmek için ince ince ekmek dilimleri kesiyordu. Babası, yapmış olduğu sabah gezintisinden ötürü kızını övdü. Erken uyanmak kadar sağlığa yararlı bir şey yoktur, dedi. İngiliz magazinlerinden alınma bazı uzun yaşama örnekleri vererek, yüz yıla aşkın yaşayan kimselerin vodka kullanmadıklarını, yaz-kış şafakla birlikte uyandıklarını belirtti. Lisa onu dinlemiyordu. Bu sabahki buluşmada olanları, Akulina'nın genç avcıyla konuşmalarını bir bir aklından geçiriyor, vicdanı genç kızı tedirgin etmeye başlıyordu. Konuşmanın ölçüyü aşmadığı, bu oyunun hiç de önemli sonuçlar doğuracak bir şey olmadığı konusunda boş yere kendisine karşı koyuyor, vicdanının sesi mantığının sesini bastırıyordu. Onu her şeyden daha çok tedirgin eden de yarın için vermiş olduğu sözdü. Yeminini tutmamaya dünden hazırdı. Fakat onu boşu boşuna bekleyen Aleksey, demirci vasilinin şişman ve çilli kızı gerçek Akulina'yı arayıp bulabilir, böylelikle de Liza'nın bu düşüncesizce yaramazlığı ortaya çıkabilirdi. Bunu düşünerek fena halde korkan Liza, ertesi gün yeniden Akulina olarak koruluğa gitmeye karar verdi. Aleksey'e gelince, kendisinden geçmiş gibiydi o da, bütün gün yeni tanıştığı bu kızı düşündü. Geceliğinde esmer güzelinin hayali düşüne girdi. Tan yeri ağardığında giyinmişti bile. Tüfeğini dolduracak kadar bile sabretmeden, Sadıksı Bogarı'nı aldığı gibi tarlalara yollanıp kararlaştırdıkları buluşma yerine koştu. İçi içine sığmayarak yarım saat bekledi. Sonunda çalılar arasında mavi sarafanın görünmesiyle Aleksey'in sevgili akulinasına doğru atılması bir oldu. Kız, delikanlının minnettarlık dolu coşkunluğuna gülümsedi. Fakat genç adam onun yüzündeki neşesizlik ve tedirginlik izlerini hemen fark etti. Nedenini öğrenmek istedi bunun. Liza, davranışını düşüncesizce bulduğunu, pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Sözünü istemeye istemeye tuttuğunu, zaten bu görüşmelerinin son olacağını söyledi. Kendilerine hayır getirmeyecek olan bu tanışıklığa son vermelerini rica etti delikanlıdan. Hiç kuşkusuz köylü ağzıyla söylenmişti bütün bunlar. Fakat sıradan bir kızda bulunmaması gereken bu düşünceler ve duygular Aleksey'i şiddetle etkiledi. Güzel söz söyleme yeteneğini sonuna kadar kullandı Akulina'yı niyetinden caydırmak için. Ona karşı beslediği duyguların içtenliği üzerine diller döktü. Pişmanlık duyması için bir neden bulunmadığını, ondan her zaman için af dilemeye hazır olduğunu kesinlikle belirtti. İster gün aşırı, ister haftada bir gün olsun, baş başa kalmak mutluluğunu kendisinden esirgememesi için yalvarıp yakardı kıza. İçtenlikle konuşuyordu ve o an gerçekten de aşıktı. Liza... Susarak dinliyordu delikanlıyı. Sonunda, ''Beni köyde hiçbir zaman aramayacağına, soruşturma yapmayacağına söz ver.'' dedi. ''Benim belirttiğim günlerin dışında buluşmak istemeyeceğine söz ver.'' Alexey kutsal cuma üzerine yemin ediyordu ki, genç kız gülümseyerek durdurdu onu. ''Yemin etmeye gerek yok.'' dedi. ''Söz ver. O yeter bana.'' Bundan sonra, Liza'nın gitme zamanı geldiğini söylediği ana kadar, Yan yana ormanda dolaşarak dostça sohbet ettiler. Ayrıldıklarında yalnız başına ormanda kalan Aleksey, bir köylü kızının bir iki görüşme sonunda üzerinde nasıl olup da böyle sarsılmaz bir egemenlik kurduğuna bir türlü akıllar diremedi. Akulina ile olan ilişkilerinde bir yeniliğin çekiciliği vardı. Bu tuhaf köylü kızının buyrukları Aleksey'e çok ağır görünmekle birlikte verdiği sözü tutmamayı düşünmedi bile. Çünkü işin aslına bakarsak Parmağındaki uğursuz esrar esrarengiz adrese, düş kırıklığına uğramış insanlara özgü mahzun tavırlarına rağmen iyi yürekli, ateşli bir gençti o. Masumluktan zevk alabilecek temiz bir yüreği vardı. Sadece içimin içteğine kulak verecek olsaydım bu genç insanların buluşmalarını, gittikçe güçlenen karşılıklı sevgilerini ve bağlılıklarını, uğraşılarını ve konuşmalarını bütün ayrıntılarıyla tasvir etmeye kalkardım. Fakat bunu yapmakla duyacağım zevki okuyucularımın büyük bir çoğunluğunun benimle paylaşmayacağını biliyorum. Bu gibi ayrıntılar yapmacık görünür genellikle. Böylece ben de onları bir yana bırakıp şunu söylemekle yetineceğim kısaca. Aradan iki ay geçmeden Alexei'imiz sıklama aşıktı. Alexei kadar gürültücü olmamakla birlikte Liza da kayıtsız değildi delikanlıya karşı. Her ikisi de yaşadıkları günlerin mutluluğuyla yetiniyor, gelecek üzerine pek az kafa yoruyorlardı. Çözülmez bağlarla bağlanmak düşüncesi sık sık ikisinin de aklından geçiyor, fakat bu konuda hiçbir zaman tek söz etmiyorlardı birbirlerine. Nedeni açıktı bunun. Alexey sevgili akulinasından ne kadar bağlı olursa olsun, yine de kendisiyle zavallı bir köylü kızı arasındaki uzaklığı çıkaramıyordu aklından. Liza babalarının birbirlerinden nefret ettiklerini biliyor, Onların bir gün barışabileceklerini ummaya bile cesaret edemiyordu. Sonra Tugilova derebeyini, pirulu demirci kızının ayaklarına kapanmış görmek gibi belli belirsiz romantik bir düşünce, genç kızın bencillik duygularını kışkırtıyordu. Ansızın patlak veren önemli bir olay, az kalsın değiştirecekti karşılıklı ilişkilerini. Aydınlık, soğuk bir sabah, Rusyamızda sonbaharlar pek zengindir bu bakımdan, İvan Petrovich Berestov yanına ne olur ne olmaz diye, Üç çift tazı, bir at uşağı, birkaç tane de ellerinde kaynana zırıltıları bulunan hizmetçi çocuk alarak atlı bir gezintiye çıkmıştı. Aynı anda havanın çekiciliğine kapılarak Grigori Ivanoviç Muromski de güdümen kısrağını eğerletmiş, hafif bir tırısla İngilizleştirilmiş yurtluğunu gezmeye çıkmıştı. Ormana yaklaştığında sırtında tilki derisinden bir kürk, At üstünde görkemli bir tavırla oturmuş, çocukların bağırışlarla ve kaynana zırıltılarıyla çalılıktan dışarıya uğratmaya çalıştıkları tavşanı beklemekte olan komşusunu gördü. Eğer Grigori İvanoviç bu karşılaşmayı önceden kestirebilseydi, hiç kuşkusuz değiştirirdi yolunu. Fakat hiç beklenmedik bir anda Berestov'un karşısına düşmüş, kendisini birdenbire bir kurşun atımı uzaklıkta bulmuştu komşusundan. Yapacak bir şey yoktu. Eğitim görmüş bir Avrupalı gibi düşmanına yaklaşan Muromski nezaketle selamladı onu. Berestov da tıpkı oynatıcısının buyruğuna uyarak bayları selamlayan zincirli bir ayı gibi gayretle karşılık verdi bu selama. Aynı anda ormandan fırlayan tavşan tarlalara doğru koştu. Berestovla at uşağı avazları çıktığı kadar bağırdılar, köpekleri salı verdiler ve onların arkasından dolu dizgin sürdüler atlarını. Muromski'nin ava alışık olmayan atı gemi azıyı aldı. Seçkin bir binici olmakla övünen Muromski hayvanı kendi haline bıraktı. Bir yandan da onu hoşlanmadığı bir kimseyle sevimsiz bir sohbette bulunmak zorunda kalmaktan kurtaran bu rastlantıya için için sevindi. Fakat önceden fark etmediği bir hendekle karşılaşan hayvan birdenbire yana fırladı. Muromski de tutunamayarak eğerden aşağı yuvarlandı. Donmuş toprağa oldukça kötü bir biçimde düşen Muromski, binicesinin yok olduğunu hisseder hissetmez aklı başına gelmişcesine zınk diye duran güdümen kısrağına lanetler savuruyordu yattığı yerden. Dört nala Muromski'nin yanına gelen Ivan Petrovich, bir yanının incinip incinmediğini sordu komşusuna. Bu arada at uşağı da dizginlerinden tutarak suçlu atı getirdi. O Muromski'nin yeniden eğre tırmanmasına yardım ederken Berestov evine çağırdı komşusunu. Kendisini minnet borcu altına girmiş saydığı için Muromski bu çağrıyı reddedemedi. Böylece yedeğinde avlanmış bir tavşan bir de yaralı, hemen hemen savaş tutsağı denebilecek durumdaki düşmanı olmak üzere Berestov şanla şerefle döndü evine. Komşular kahvaltıda dostça sohbet ettiler. Vücudundaki berelerden dolayı eve kadar at sırtında gidemeyeceğini itiraf eden Muromski komşusundan bir araba rica etti. Berestov komşusunu kapı önündeki merdivene kadar geçirdi ve Muromski ondan ertesi gün öğle yemeğine, Aleksey İvonovic'le birlikte olmak üzere, Pirlochino'ya geleceklerine dair şeref sözü almadan oradan ayrılmadı. Böylece eski, köklü bir düşmanlık, güdümen bir kısrağın ürkekliği sayesinde hemen hemen son bulmuş gibiydi. Liza koşarak karşıladı babasını. Şaşkın şaşkın, ''Bu da ne demek oluyor baba?'' dedi. ''Niçin toparlıyorsunuz? Atınız nerede?'' ''Bu araba kimin?'' ''Grigori İvanoviç, imkanı yok tahmin edemezsin, my dear.'' diyerek olup biteni anlattı. Liza kulaklarına inanamıyordu. O daha kendini toparlayamadan Grigori İvanoviç, yarın her iki Beresto'un da öğle yemeğine geleceklerini bildirdi. Liza sapsarı kesilerek, ''Ne diyorsunuz?'' dedi. ''Beresto'lar yarın bize yemeğe mi gelecekler?'' ''Olamaz baba, siz istediğinizi yapmakta özgürsünüz ama ben asla görünmem onlara.'' Babası karşı çıkarak, ''Sen aklını mı kaçırdın?'' dedi. ''Ne zamandan beri utangaç oldun böyle? Yoksa romanlardaki kızlar gibi aile kini mi güdüyorsun?'' ''Yeter, hoppalığı bırak.'' ''Olmaz baba, dünyada olmaz. Milyon verseniz çıkmam Beristovların karşısına.'' Grigori Ivanoviç, kızının tartışarak yola getirilir cinsten olmadığını bildiği için omuzlarını silkti. Sözü daha fazla uzatmadı ve bu olağanüstü gezintinin yorgunluğunu atmak üzere dinlenmeye çekildi. Lizaveta Grigoryevna da kendi odasına giderek Nastya'yı çağırdı. Ertesi günkü ziyaret üzerine uzun süre kafa yordular birlikte. Akulinasının aslında iyi eğitim görmüş bir genç bayan olduğunu öğrenince Aleksey ne düşünecekti acaba? Liza'nın bu davranışını nasıl karşılayacak? Genç kız hakkında nasıl bir yargı verecekti? Liza öte yandan da bu beklenmedik karşılaşmanın Alexey üzerinde yaratacağı etkiyi görmeyi çok istiyordu. Ansızın parlak bir düşünce geldi aklına. Hemen Nastya'ya söyledi bunu. İkisi de bir keşifte bulunmuşçasına sevinerek buluşlarını mutlaka uygulamaya karar verdiler. Ertesi gün kahvaltıda Grigori İvanoviç kızına Berestoğullara görünmemek niyetinde ısrar edip etmediğini sordu. ''Liza, eğer bu gerekliyse sizin için tanışacağım onlarla baba.'' dedi. ''Fakat bir şartım var. Onların karşısına nasıl çıkarsam çıkayım, ne yaparsam yapayım, azarlamayacaksınız beni. En küçük bir şaşkınlık ya da hoşnutsuzluk belirtisi göstermeyeceksiniz.'' Grigori Ivanoviç gülerek, ''Yine ne şeytanlıklar tasarlıyorsun kim bilir?'' dedi. ''Peki olur, kabul ediyorum. Ne istersen yap, kara gözlü yaramazım benim.'' Bunları söyleyerek kızını alnından öptü. Liza da hazırlanmaya koştu. Ev atölyesinde yapılmış altı atlı bir fayton, saat tam 2’de avluya gidip sık çimenlerle kaplı yuvarlak tarhı dolanarak durdu. Muromski'nin üniformalı iki uşağının yardımıyla ihtiyar Berestov merdivenlerden çıktı. Berestov'un hemen arkasından bir ata binmiş olarak gelen oğlu, sofranın çoktan hazırlanmış olduğu yemek odasına babasıyla birlikte girdi. Komşularını büyük bir nezaketle, çok sevimli, candan bir tavırla karşıladı Muromski. Yemeğe oturmadan önce bahçeyi ve yaban hayvanlarını göstermeyi önererek özenle süpürülmüş, kum dökülmüş yollardan geçirdi onları. İhtiyar Berestov, boş hevesler uğruna harcanmış bunca emekle zamana için için acınıyor fakat kabalık olmasın diye ses çıkarmıyordu. Oğluysa ne hesabını bilir derebeğinin hoşnutsuzluğunu ne de kendini beğenmiş Angloman'ın hayranlığını paylaşıyor, ev sahibinin hakkında çok şey işittiği kızının görünmesini bekliyordu sabırsızlıkla. Bildiğimiz gibi delikanlının yüreği doluydu ama gene de bir dilberi düşlemekten hiçbir zaman geri kalmazdı. Birlikte oturma odasına dönerek oturdular. İhtiyarlar geçmiş günleri, memuriyetleri sırasında başlarından geçen ilgi çekici olayları andılar. Alexei ise Liza'ya karşı nasıl bir rol oynaması gerektiğini hesaplıyordu. Soğuk bir ilgisizliğin her duruma uygun düşeceğine karar vererek buna hazırlandı. Kapı açıldığında başını öylesine bir kayıtsızlıkla. Öylesine gösterişli bir umursamazlıkla çevirdi ki en kaşarlanmış bir yosmanın yüreği bile titrerdi bu tavır karşısında. Fakat ne yazık ki Liza'nın yerine pudralanmış, korsesini sımsıkı bağlamış, gözleri yerde ve hafif bir reveransla yaşlı Miss Jackson girdi odaya. Alexey'in taktik hareketi boşa gitmiş oldu böylelikle. Kendisini yeniden toplayacak kadar bir zaman geçmeden de kapı bir daha açıldı ve bu kere Liza girdi içeri. Herkes ayağa kalktı. Muromski konuklarını kızına takdim etmek üzereydi ki ansızın durakladı. Dudaklarını ısırdı. Liza, onun esmer lizası kulaklarına kadar pudralanmış, Miss Jackson'dan daha koyu bir rastlık çekmişti kaşlarına. Kendi saçlarından çok daha açık renkteki takma bukleleri tıpkı Louis'nin perukası gibi kabarmıştı. Yenleri Madame de Pompadour'un etekleri gibi sarkıyordu. Belini, vücudu X harfine benzeyecek kadar sıkmıştı. Annesinin henüz istikrar sandığına rehine konmamış bütün mücevherleri parmaklarında, boynunda ve kulaklarında parıldamaktaydı. Bu gülünç, parlak genç kızın, Akulina'sı olduğunu anlamak olanaksızdı Alexei için. Baba Berestov genç kızın elini öptü. Oğlu da kederle izledi onu. Bu apak parmakçıklar, dokunduğunda titriyormuş gibi geldi ona. Bu arada, bilerek ileri doğru uzatılmış çok hoppaca bir pabuç içindeki ayakcığı fark edebildi. Bu görünüm kızın tuvaletinin diğer yanlarını az çok bağışlattırdı delikanlıya. Pudrayla rastlığa gelince temiz bir yüreğe sahip olan delikanlı itiraf edelim ilk bakışta farkına varmadı bunların. Sonradan da öyle pek kötüye yormadı. Verdiği sözü anımsıyan Grigori Ivanoviç bir şaşkınlık belirtisi göstermemeye çalışıyordu. Fakat kızının bu şeytanlığı ona o kadar eğlendirici görünmüştü ki gülmemek için zor tutuyordu kendini. İlkelere pek bağlı İngiliz mürebbiye ise hiç de gülecek durumda değildi. Rastlıkla pudranın kendi çekmecesinden aşırıldığını anlamış olduğundan yüzünün yapay aklığının altında kıpkırmızı bir can sıkıntısı lekesi belirmişti. Genç yaramaza şimşek gibi bakışlar fırlatıyor fakat Liza her türlü açıklamayı bir başka zamana ertelediği için görmezden geliyordu bunları. Masaya oturdular. Alexey düşüncelere dalmış, dalgın adam pozundaydı. Liza kırıtıyor ve hep Fransızca olmak üzere şarkı söyler gibi dişlerinin arasından konuşuyordu. Babası kızının amacını bir türlü anlamıyor fakat bütün bunları çok eğlendirici bularak ikide bir Liza'ya bakıyordu. İngiliz mürebbiye öfkeden kuduruyor fakat susuyordu. Sadece Ivan Petrovich kendi evinde gibiydi. İki adammışçasına yiyor, Büyük ölçüde içiyor, güldükçe gülesi geliyor, gittikçe daha candan konuşup kahkahalar atıyordu. Sofradan kalkıldı. Konuklar gittiler. Grigori Ivanoviç artık kahkahalarını vererek, ''Nereden aklını esti onlara oyun oynamak?'' diye sordu. ''Fakat ne diyeceğim biliyor musun? Pudralanmak çok yakıştı sana. Kadın süsünün gizliliğine karışmak istemem ama senin yerinde olsam her zaman pudralanırdım.'' Öyle pek fazla değil kuşkusuz. Şöyle hafifçe… Liza oynadığı oyunun başarısıyla sarhoş olmuş gibiydi. Babasını kucaklayarak övdüğünü düşüneceğine söz verdi. Sinirlenmiş Miss Jackson'ın gönlünü almaya koştu. Miss Jackson kapıyı açmaya, Liza'nın savunmasını dinlemeye güç bela razı oldu. Liza yabancı kimselerin karşısına kapkara suratıyla çıkmaya utanmış da, istemeye cesaret edememiş de, iyi yürekli, Tatlı Miss Jackson'ın kendisini bağışlayacağından kuşkusu yokmuş da ve benzeri ve benzeri. Kendisiyle alay edilmediğini aklı yatan Miss Jackson'ın kızgınlığı geçti. Liza'yı öptü ve barıştığına kanıt olarak bir kutu İngiliz pudrası armağan etti genç kıza. Liza, candan bir teşekkürle kabul etti bu armağanı. Genç kızın ertesi gün şafakla birlikte buluşma yeri korulukta görünmekte gecikmediğini okuyucu kolaylıkla anlamıştır. Alexei'yi görür görmez. ''Bey...'' ''Akşamleyin bizim efendilerdeydin, öyle mi?'' diye sordu. ''Nasıl buldun küçük hanımı?'' Alexey onu fark etmediğini söyledi. Liza, ''Yazık olmuş.'' diyerek üzüntüsünü belirtti. ''Fakat niçin?'' diye sordu Alexei. ''Çünkü acaba söyledikleri doğru mu?'' diye sana sormak istiyordum da. Ne söylüyorlar ki? Sözüm ona, ben küçük hanıma benziyormuşum da. Ne saçma şey, senin eline su bile dökemez o. ''Yapma bey, günah olur.'' Küçük hanım öyle beyaz, öyle zariftir ki, o nerede, ben nerede? Alexey onun her türlü beyaz küçük hanımdan çok daha güzel olduğuna yeminler etti ve kızı tam anlamıyla buna inandırmak için küçük hanımını öylesine gülünçleştirerek tasvir etti ki, Liza kahkahadan kırıldı. Fakat yine de içini çekerek, ''Küçük hanım gülünç olabilir belki.'' dedi. ''Ama ben yine de kara cahilin, aptalım biriyim onun yanında.'' Düz. Üzüldüğün şeye bak. Eğer istiyorsan hemen öğreteyim okuyup yazmayı insana. Sahiden de. Bir denesek nasıl olur acaba? Sen emret sevgilim. Hemen şu anda başlayalım. Oturdular. Aleksey cebinden bir kurşun kalemle bir not defteri çıkardı. Akulina şaşılacak kadar kısa zamanda söktü alfabeyi. Alexei anlayış gücüne hayran kaldı onun. Kız ertesi gün yazıya geçmek istedi. İlkin kaleme söz dinletemiyordu. Fakat birkaç dakika sonra yeterince düzgün çekmeye başladı harfleri. Aleksey, ''Bu bir mucize.'' dedi. ''Çalışmamız Lancaster sisteminden de hızlı gidiyor.'' Gerçekten de Akulina daha üçüncü derste boyaların kızı Natalya'yı heceliye heceliye okudu ve okurken arada bir ileri sürdüğü düşünceler Aleksey'i şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükledi. Bu öyküden çıkardıkları özdeyişlerle de tam bir sayfa yazı karaladı. Bir hafta sonra yazışmaya başladılar. Postanelik görevini ihtiyar bir meşe ağacının kovuğu yapıyordu. Postacılık görevini de gizlice Natalya yerine getiriyordu. Aleksey büyük harflerle yazdığı mektuplarını bıraktığı kovukta sevgilisinin mavi saman kağıtlara kargacık burgacı harflerle yazılmış mektuplarını buluyordu. Akulina, gittikçe güzel cümleler kurmaya alışıyor, düşüncesi görülür biçimde gelişip olgunlaşıyordu. Bu arada Ivan Petrovich Berestovla Grigori Ivanovich Muromski arasında bir süre önce başlayan tanışıklık gittikçe sıklaştı ve kısa zamanda bir dostluk doğdu bundan. Bu dostluğu doğuran nedenler şunlardı: Muromski'nin aklına Ivan Petrovich öldüğünde bütün servetinin Alexey Ivanoviche kalacağı ve bu durumda Alexey Ivanovich'in o yörenin en varlıklı derebeylerinden biri olacağı, genç adamın Lizay ile evlenmemesi için hiçbir neden bulunmadığı düşüncesi geliyordu sık sık. İhtiyar Berestov'a gelince komşusunun bazı zizoplukları olduğunu ya da Berestov'un deyimiyle İngiliz budalası olduğunu kabul ediyor fakat onun birçok seçkin yeteneklerini, örneğin az bulunur becerikliliğini yatsıyamıyordu. Bunun yanında Grigori Ivanoviç, tanınmış etkili bir adam olan Kont Pronoki'nin de akrabasıydı. Kont, Alexei'ye çok yararlı olabilirdi. Kızı için böyle elverişli bir evlenme fırsatı çıktığına Muromski'nin memnun olması gerektiğini düşünüyordu İvan Petrovich. İhtiyarlar bir süre kendi kendilerine düşündükten sonra bir gün birdenbire de açtılar, kucaklaştılar, her şeyi kuralınca yapacakları konusunda sözleşip her biri kendine düşeni yapmak üzere ayrıldılar. Muromski bir güçlükle karşı karşıyaydı. Betsy'sine yukarıda sözü geçen yemekten beri hiç görmediği Alexey ile daha yakından tanışması gerektiğini anlatmak. Gençler birbirlerinden pek hoşlanıyor'a benzemiyorlardı. En azından Alexei o günden bu yana Pirlochino'ya bir daha uğramamış, İvan Petrovich'in şeref verdiği zamanlardaysa Liza her keresinde odasına çekilmişti. Alexei her gün kendilerine gelecek olursa Betsy'nin ona aşık olmak zorunda kalacağını düşünüyordu Grigori Ivanovich. ''Eşyanın doğasında vardı bu. Zaman her şeyi yoluna koyar.'' İvan Petrovich amacına ulaşmak konusunda daha az kaygılıydı. O günün akşamı oğlunu çalışma odasına çağırdı. Piposunu ateşleyip bir süre sustuktan sonra, ''Ne o Alyosha? Bakıyorum orduya girmekten söz etmiyorsun çoktandır. Yoksa hafif süvari subayı üniforması sana çekici gelmiyor mu artık?'' dedi. Alexey saygılı bir tavırla, ''Hayır baba.'' dedi. ''Görüyorum ki subay olmamı istemiyorsunuz. Görevim size boyun eğmektir.'' İvan Petroviç, ''Çok güzel.'' diye karşılık verdi. ''Söz dinler bir oğulsun sen. Bu beni avutuyor. Seni zorlamak, hemen şu anda sivil bir göreve başlatmak istemiyorum. Şimdilik sadece evlendirmek niyetindeyim.'' Alexey şaşırarak, ''Kiminle baba?'' diye sordu. ''Lizavota Grigoryevna Muromskaya'yla.'' Ondan iyisini mi bulacaksın? Öyle değil mi? Ben henüz evlenmeyi düşünmüyorum babacığım. Sen düşünmüyorsun, senin yerine ben düşündüm. Hem de çok düşündüm. Siz bilirsiniz ama Liza Muronskaya hiç hoşuma gitmiyor benim. Zamanla gider. Nikahta keramet vardır. Onu mutlu edebileceğimi hiç sanmıyorum. Onun mutluluğundan sana ne? Ne o? Babanın isteklerini böyle mi yerine getiriyorsun sen? Çok güzel. Ne düşünürseniz düşünün ama ben evlenmek istemiyorum. Evlenmeyeceğim. Evleneceksin. Yoksa lanetlerim seni. Varımı yoğumu da Tanrı hakkı için satar, savar, har vurup harman savurur, kıymık bırakmam sana. İki gün düşün taşın, o zamana kadar da gözüme gözükme. Babası kafasına bir şey koymuşsa, Taras Scotti'nin deyimiyle onun çiviyle bile sökülüp çıkarılamayacağını biliyordu Aleksey. Fakat Aleksey de babasının oğluydu. O da kafasına bir şey koydu mu kolay kolay vazgeçmezdi ondan. Odasına çekildi. Anne baba egemenliğinin sınırları, Lizaveta Grigoryevna babasının tumturaklı bir tavırla kendisine on para bırakmayacağı konusundaki tehdidi ve Akulina üzerine düşüncelere daldı. Kıza sırılsıklama aşık olduğunu ilk kez bu kadar açıklıkla görebiliyordu. Köylü kızıyla evlenerek hayatını kendi emeğiyle kazanmak gibi romantik bir düşünce geldi aklına. Düşündükçe böylesi kesin bir davranışı daha da akıllıca bulmaya başladı. Havalar yağmurlu gittiği için bir süredir kesilmişti buluşmaları. Akulina'ya en okunaklı harflerle bir mektup yazarak kendilerini tehdit eden felaketi ve kurtuluş çaresini bildirdi. Mektubu postaneye yani kova bırakarak iç rahatlığıyla yatıp uyudu. Düşüncesini ertesi günde değiştirmeyen Alexey, her şeyi açık açık konuşmak amacıyla sabahleyin erkenden Mromskilere doğru yola koyuldu. Muromskinin yüksek kalpliliğine seslenerek onu kendi yanına çekmeyi umuyordu. Atını Pirlochina şatosunun merdivenleri önünde durdurarak ''Grigori Ivanoviç evde mi?'' diye sordu. ''Yoklar efendim.'' diye yanıtladı uşak. Sabahtan çıktılar. Alexey. Hay Allah diye düşünerek hiç olmazsa Lizaveta Grigoryevna evde mi diye sordu. Evet efendim. Alexei sıçrayıp indi attan. Dizginleri uşağın eline vererek haber göndermeden içeri daldı. Oturma odasına yaklaşırken böylece her şey çözümlenmiş olacak. Doğrudan doğruya kapıyı açıp girdi ve dondu kaldı. Liza? Hayır, Akolina. Sevgili Esmer Akolinası. Fakat Sarafan değil de Beyaz bir sabah giysisiyle pencere önünde oturmuş, Aleksey'in mektubunu okuyordu. İşine o kadar dalmıştı ki delikanlının girişini işitmedi bile. Aleksey bir sevinç çığlığı koparmaktan kendini alamadı. Liza irkildi, başını kaldırdı. Haykırarak kaçıp gitmek istedi. Delikanlı, ''Akulina, Akulina!'' diye bağırarak yakaladı genç kızı. Liza onun elinden kurtulmaya çalışıyor, bir yandan da yüzünü öte yana çevirerek, ''Fransızca, ama beni terk edin efendim.'' ''Fakat deli misiniz?'' deyip duruyordu. Genç adamsa, ''Akulina, akulinam benim.'' diye tekrarlayarak genç kızın ellerini öpücüklere boğuyordu. Bu sahneye seyirci olan Miss Jackson ne düşüneceğini bilemiyordu. Bu sırada kapı açıldı. İçeri giren Grigori İvanoviç, ''Bak hele!'' dedi. ''Siz mercimeği çoktan fırına vermişsiniz yahu!'' ''Okuyucularımın beni hikayenin sonuna anlatmak zahmetinden kurtaracaklarını umarım.'' Son.